اَلَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ Değerli kardeşlerim, Herkes, ulu orta konuşurken, kötülüğü yerer, iyiliği över. Kötülüğün kendisinden uzak kalmasını ister, iyiliğin de kendisine gelmesini ister. Dünyanın en şerli insanları bile kötülük onda kalsın istemez. Çünkü kötülük kim yaparsa yapsın Herkese zararı olan bir şeydir. Bir anket yapılsa ve üç yaşından sonra herkes buna katılacak dense, anketin sorusu da, kötülük yayılsın istiyor musun sorulsa, iyilikler çoğalsın istiyor musun diye başka bir soru sorulsa, zannediyor muyuz? Mesela yüzde beşte biz kötülük istiyoruz bu dünyada diyen olur. Ama toplumları şöyle kuş bakışı seyrettiğimizde bakıyoruz ki toplumlar kötülüğün içinde yüzüyor adeta. Bu şüphesiz hoşlanılmadığı halde katlanılan bir musibettir. Değerli kardeşlerim, herkes iyilik ister, kötülükten nefret eder. Mesela, herkes oturduğu binanın, sokağın, caddenin tertemiz olmasını ister. Ama bazı insanlar istedikleri şeye katkı yapmazlar. İyilikler yayılsın diyen birisi samimi ise bu sözünde iyiliğin çoğalmasına ve güçlenmesine katkı vermesi lazımdır. İyilik Yağmur gibi gökten yağmıyor. İnsanlar iyi oluyorlar veya kötü oluyorlar. İyiliği de kötülüğü de insanlar yapıyorlar. Biz Müslüman olarak iyiliğin propagandacısı değiliz. Eylemcisiyiz. Kötülüğe tepkimiz sözde değil, eylemlerimizledir. Ve bu bizim imanımızın gereğidir. Kur'an'ımız, ''Müminler o kimselerdir ki'' diye başlayan ayetlerinde, ''Onlar iyiliği emrederler.'' buyuruyor. Bu iyiliği emretmek, hani şimdi iyiliğe destek vermek filan dedim ya, onun da çok üstünde bir nokta. Emrediyorsun iyiliği. Bu yapılacak. Madem iyidir bu, sana göre de bana göre de iyidir, bu yapılacak. Demek Müslümanca bir tavırdır. Ne yazık ki. Yaşamak zorunda bırakıldığımız toplumlarda, eskilerimizin güzel bir sözü var ya, taşları bağlamışlar, köpekleri salmışlar diye bir atasözü var. Onun gibi bir hale geldik. Kötülerin arkasında kanun var. Bir insan iyiliğe yönelik teşvikte bulunsa bunun arkasından yasal bir suç çıkarılabiliyor. Yakın bir zamanda bir kardeşimizin başına gelen bir musibeti örneklendirmek istiyorum. Bir kadın iki çocuğuyla boşanmaya çalışmış. Kadının akrabalarından 72 yaşında bir dede hususi kalkmış gitmiş. Kızım sen ne yapıyorsun demiş. Bu iki çocuğu ne yapacaksın işte Anadolu usulü tatlı dille kızın işte amcası mesabesinde olmanın kudretini kullanarak nasihatler etmiş. Vurmak, kırmak, dövmek yok. Bir zaman sonra savcılığa çağrılmış bu dede, 72 yaşında. Hayırdır demiş, herhalde tarlalarla ilgili bir sınır Tartışmamız oldu. Zamanında belki odur diye gitmiş. Savcı, hoş geldiniz demiş, hoş bulduk. Filanca kadını tanıyor musun demiş. Tanımam mı demiş. Yeğenimdir uzaktan demiş. Seni mahkemede zikretti. Şikayet konusu oldun sen demiş. Nasıl şikayet konusu oldun demiş. O boşanmayı düşünürken sen Eşinin adına baskı yapmak için ona gitmişsin böyle böyle demişsin dedi. Evet dedim. Ya amca itiraf etme bunları demiş. E dedim demiş yalan mı söyleyeceğim. Ama baskı yapmışsın demiş. E nasıl baskı yaptım ben demiş. Ne, ne biçim baskıdır bu. O benim yeğenim. Kızım ne yapacaksın bu çocuklarla yalnız? Kim bakar sana? Baban bile Üç gün yüzüne güler. Dördüncü gün niye boşandın der. Dedim. Ha bu işte suç amca demiş. Baskı yaptın kadına demiş. o da Anadolu usulü yaptıysam yaptım deyip bağırıp çağırıp çıkmış oradan. Sonucunu bilmiyorum. Bu kadarı bana anlatıldı. Ama iyiliği herkes istiyor. Bir 72 yaşında insan yeğeni ne? Boşanma kızım, ileride utanırsın, sıkılırsın, pişman olursun diyor ve savcılığa çağrılıyor. Köpekleri olduğu gibi salmışlar, taşları da kalın halatlarla bağlamışlar adeta. Şimdi söyleyeceğim sözlere muhtemel bazı kardeşlerim, ya, hocalar bile yapamıyor bu işi. Biz nasıl yapalım? diyecekler onu tahmin ediyorum. O yüzden de böyle bir giriş yaptım. Yani ben de biliyorum. Evet. Nasihat etmek, öğüt vermek artık kolay değil. Ama arkadaşlar, kardeşler, mümin kardeşler. Bunları Allah Celle Celalü böyle olacağını bildiği halde bize İyiyi yayacaksınız, kötülüğü engelleyeceksiniz buyurmuştu. Bilmiyor muydu allah Teala? 72 yaşında bir dede, 25 yaşında genç bir kadına nasihat ettiği için kadına baskı yapmak suçundan savcılığa çağrılacağını Allah biliyordu. Hem Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan önce biliyordu. Buna rağmen o dedeye bunu yapmasını Allah emretmişti. O çekildi, bu çekildi, şu çekildi, bu da çekildi. İyiliği kim savunacak bu dünyada? Ölüler mi çıkacak mezardan savunacaklar? Kesinlikle. Kesinlikle. Uğrunda hapse girmek de olsa, geçici bir kanun maddesine takıldığımız için başımız derde girecek olsa bile, nezaketimizle, yasalarla da körü körüne dalaşmadan, İyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak görevimizin toplumsal değil, imani, akidevi bir görev olduğunu, bunu Allah'ın bize yüklediğini bilmek zorundayız. Yapmak zorundayız. Şimdi kardeşlerim, bu iyiliği yaymak, kötülüğü engellemek, ben de biliyorum İstanbul caddelerinde, Hatta belki de Hakkari'nin bir caddesinde artık çok zor. Ama çok zor olmayan bir yer var evlerimiz. Biz evlerimizde bu vazifeyi yüz sene önce yapmaya çekinen anne babalardan dolayı, aile büyüklerinden dolayı bugün sokaklarda yapamıyoruz. Hatta İmam Efendiler, camide yapamıyorlar bunu böyle devam ettiremeyiz evlerimizde bu zafiyet başladı evlerimizden bunu yeniden canlandırabiliriz canlandırmalıyız da zor bir şey değil bu yapılamaz bir şey değil ev çapında yapıldığında biz ümmetiz din hepimizin insanlık hepimizin dine, insanlığa zarar geldiğinde bunun bedelini hep beraber öderiz. İyiliği yaymazsak kötülük yayılır. Kötülük yayılınca iyiliği ezer. Gücümüz kadar, bilgimiz kadar ve daha kötüye sebep olmadan daha iyisini göstererek hep daha iyi hedefleyerek iyiliği yaymak kötülüğü engellemek işimizdir bizim. Bir varoluş veya varlığımızı inkar ediş ortamıdır bu. Bu bir ibadettik ibadettir. Müslüman olmamızın gereğidir ve buna evimizden başlayacağız. Ne demek evimizden başlayacağız? Şimdi bunu yerleştirebiliriz. Meseleyi bir defa toplum çapında anlamaya çalıştık. Eğer evlerimizi iyilik yayan, kötülüğü engelleyen evler durumuna getirirsek Allah'ın izniyle, o ev, bu ev, şu ev derken bu tek tek tek evlerden Allah'ın lütfuyla toplum bu şuura gelir. Başka türlü toplum düzelmez zaten. Hepimiz biliyoruz ki tepeden emirlerle bir toplum Müslüman olmuyor. Tepeden emirlerle ezan yasaklamakla bir toplum gâvur da olmadı. Ne Müslümanlık ne gâvurluk yukarıdan olmuyor. Evler dinamitlenerek veya evler koruma altına alınarak güzelleştirilerek toplum düzeliyor. Kanunu böyle Allah Teala'nın. Kanun böyle. Bunun için kardeşlerim şimdi gerek eşler birbirleriyle ilişki ortamı kurarken ve gerekse anne babalar çocuklarla ilişki ortamı oluştururken ve gerekse bizim evimizin yan dalı olan baba evimiz, kardeş evlerimiz, hısımlarımızın evleri, dünürlerimizin evleri, yani benim sesimin duvarlarında yankılandığı evler. Kendi evimde yüzde yüz. Babamın evinde biraz daha az. Kayınpederimin evinde belki daha az. Ama ben sokakta bir vatandaş gibi iyiliği emredip kötülüğü alıkoyuyorum. Bana ait ya da bana yakın birine ait bir evde bir vatandaş gibi değil kendim, kan bağım, insani ilişkilerim itibariyle konuşuyorum. Bu sebeple eşler olarak birbirlerimizle ilişkimizi, mesela eşimizin yaptığı bir yanlışı, elbette eş olduğum için düzeltmek isteyeceğim ama bunun bir kalitelisi, daha iyisi bu ümmetin içinde yanlış bir şeyi düzeltip ümmetin seviyesini, toplumun kalitesini yükseltme mücadelesi yapacağım ben. Yapmam gerekir. Buna bir örnek zikredeceğim. İnşaallahu teala iyi anlaşılır. Son senelerde Hanım kardeşlerimizin en çok şikayet ettikleri yani benim şahsıma mail adresime gönderdikleri sorular. Böyle bir istatistik yapmadım ama yani yüzde rakamı verecek olsam 100 sorudan aile ile ilgili 100 sorudan hiç değilse 30-40 tanesi tesadüfen eşimin telefonunda şöyle şöyle resimler yakaladım. Ne yapayım? Boşanayım mı? Vesaire. Farklı farklı sorular, farklı farklı endişeler var. Şimdi kardeşlerim facianın o bölümüne girmeyeceğim. Ama diyorum ki eğer bu hanım kardeşim benim eşinin telefonunda Başka bir bayanın, bayanların veya ona benzer şeylerin resmini gördüğü için küplere biniyor. Boşanırım, şöyle ederim diyorsa, çok haksızdır demiyorum, diyemem. Haklı kadıncağız. Ama diyorum ki, işte bu noktaya gelme fırsatını şeytana teslim eden mantık da bu mantıktır diyorum. Çünkü sen aile içindeki haklarından birisini kaybetmek, eşinin kaba, yanlış, haram bir hareketinden dolayı zarar görmek durumu oluştuğu için ateşlendin. Bu senin hakkındı. Tepki göstermek hakkın. Buraya itiraz etmiyorum. Ama diyorum ki keşke, Deseydin ki, biz bir müminiz. Allah'ın haram ettiği bir işe nasıl bulaştık? Evimizin bereketi gidecek. Bunun için keşke sen bu çırpınışı ve haklı refleksi artırsaydın, daha huzurlu mücadele edecektin, daha güçlü bir gerekçe ile bu yanlışı yapan, Eşinin karşısında duracaktın. Bu bahsettiğim durum elbette sadece bu bahsettiğim eşle ilgili bir durum için değil. Çocuklarımızın yanlışları açısından, akrabalarımızın yanlışları açısından biz mümin olarak yapmamamız gereken, insan olarak bize yakışmayan bir iş yapıldığında Hangisi olursa olsun insanlığımıza veya müminliğimize birisine gelen bir zarardan dolayı kıpırdacığımız, çırpınışımız ne içindir? Bizim şahsi menfaatimiz için. Kadınlığıma dokunduğu, işte onuruma dokunduğu vesaire, o kadar karşılık alırsın. Allah'tan da o kadar yardım alırsın bu işin çözümünde. Sen bir aileyi, bir insanı kurtarmak değil kendi menfaatini kurtarmak için mücadele etmiş olursun. Haklısın. O hak kadarını alırsın zaten. Şeytanda fırsatı bulduğu için ne sana bir huzur verir ne de ona bir tövbe gitme, tövbe yapma zemini bırakar. Sen orada boğuşursun. O kendi bataklığında kıvranır durur. Gelinen nokta nedir? Allah'ın rızasını kazanmak için onun adıyla kurulmuş bir yuvanın dağılması olur. Bunun için kardeşlerim, bu verdiğim örnek, Rabbim ailelerimizde muhafaza buyursun. Dua ediyorum. En uç örnek, en zor ortaya çıkar örnek diyelim. Ama bunun daha küçükleri de var. Çocuğumuz sigara içti. E bunun için, Göstereceğimiz reflekste de bu mantık mı var? Öbür mantık mı var? Yani ümmeti Muhammed'in bir genci ciğerleri çürüyecek, helak olacak diye mi üzülüyorum? Yoksa benim çocuğum paramı boşa yakıyor ona mı üzülüyorum? Diyoruz ki biz iyiliği emretmek, kötülüğü de engellemek emrini Allah'tan aldık. Bunu bütün memleketimizin sokaklarında, caddelerinde, salonlarında uygulamaktı Allah'ın bizden emri. Ne yazık ki öyle bir kudretimiz yok. En üst seviyedeki din görevlisi bile açıkça çıkıp böyle bir uygulama yapamaz her işte. Ama evlerimiz Allah'ın bu emrini net bir şekilde ibadet maksadıyla uygulayabileceğimiz yerlerdir. Evlerimiz buna müsaittir. Bu sebeple evlerimizde iyiliğe destek oluyoruz, kötülüğü engelliyoruz. Yahu evin içinde ne kötülük olur demesin kimse. Gıybet yapılmaz mı sizin evde bir gün? Bak kötülük. Dedikodu, komşu ile ilgili sırlar konuşulmaz mı bir gün? Bak kötülük işte. Perde açık bırakıldığı için İçerinin görünme ihtimali lambada yanmış akşam olmuyor mu? Bak bir kötülük. Oradaki vazifen senin bu perde nasıl açık bırakılır bu saatte demek yerine allah Teala'nın emridir diye bu kötülüğü düzeltmek, bu yanlışı düzeltmek. Yanlış düzeltmek başka bir şey, infaz savcısı olmak başka bir şey. Düzelte düzelte yanlışları bitirebiliriz, dağıta dağıta hiçbir yanlışı bitiremeyebiliriz. Rabbim Celle Celaluhu'dan işimizi kolay etmesini diliyorum. Hepimizin evleri münkerattan, çirkinliklerden arınmış evler olur diye dua ederim. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.